Hem Onlar kim, biz kimiz? Arap devrimi ve müzik. Hazırlayan ve sınav Necati Sönmez. merhaba sabah sahura devrimci sabahlar devrimli sabahlar demek bir ilginç bir projenin söylediği bir şarkıyla proje diyorum çünkü gerçekten de adı proje koral project koral yani koro projesi onun söylediği bir şarkıyla başladık hayat meydan Ahri Meydanı'ndan çok tanıdık bir slogan Şab yürüt e, fakat farklı devam ediyor Hayat il Meydan, yani meydanın yaşamasını Meydanda hayat istiyor halk Koral e, Project e, şarkının e, oldukça ajitatif bir havası var ve şeyleri devam ediyor gördüğünüz gibi salondaki e, icrasından sonra performansın ardından seyirci e, alkışları vesaire ıslıklar. E, Koral Project yani Maşruva Koral e, çok enteresan tam da aslında Mısır devrimini çok iyi e, anlatan, Mısır devrimi sonrasındaki havayı çok iyi anlatan e, özellikle genç yaşlı e, devrimi on yıllardır e, dört gözle bekleyen her kesimden insanın ruh halini çok iyi anlatan bir proje. E, aslında devrimden ...yani 2011'den... ...çok kısa bir süre önce... ...2010'da bir atölye çalışması... ...olarak başlıyor... ...böyle herkesin müzik isteyen olsun... ...ses yeteneği olsun olmasın... ...herkesin katılabildiği halka açık... ...çok da büyük bir... ...demin dinlediğimiz şarkıyı... ...belki 100 yüze yakın kişi söylüyordu... ...büyük bir... ...koro oluşturmak amacıyla... ...böyle tam bir halk korosu... ...oluşturmak amacıyla başlatılmış... Ee, sonra devrimle beraber neredeyse devrimin e, korosu haline gelmiş. Söyledikleri şarkılar e, çok popüler olmuş. E, katılan insanlar giderek artmış. E, demin dinlediğimiz şarkıda e, bitki bir tür tiyatral havası var. Neredeyse bir tiyatro oyunu gibi bir e, hava içinde e, akıyor. Böyle karşılıklı e, söz atışmaları vesaire... Ee, çok tanınmış sesler de var ee, arada vokal yapan mesela. Yani bu, bu insanlar e, bağımsız olarak da bilinen müzisyenler ama gelip bu koronun içinde yer e, alıyorlar aynı zamanda. Ee, işte oradaki sokakta e, işte herhangi bir ev kadınıyla birlikte yan yana şarkı söyleyebiliyorlar ya da... Ee, Dolayısıyla böyle profesyonellerle ama, amatörleri bir araya getirmiş e, muhteşem bir proje. Söyledikleri pek çok şarkı direkt doğrudan e, devrime dair, devrim sonrası sürece dair. Demin ki sözlerin çoğu e, gün, bugünkü Müslüman kardeşler yönetimine de laf sokuşturuyor. E, i̇şçilerin yenmiş haklarına da devrimi kimin yaptığı, kimin çaldığı meselesine de değiniyor. E, keşke bütün sözlerini çevirebilsek oldukça da e, sert e, eleştirel bir içeriği var e, bu tarz şeyler çok arttı aslında 2011 sonrasında devrim şarkıları diyebileceğimiz e, bir tür çıktı ortaya Mısır'da bunların çoğunun acitatif olduğunu aslında nitelik olarak çok önemli olmadığını söyleyebiliriz tahmin edebiliriz bu e, daha böyle e, gündelik ihtiyaca göre üretilmiş e, sözleri e, çok şiir havası taşımayan direk e, mesaj içeren e, şarkılar. E, bunlar içinde ama koral proje gibi e, gerçekten müzikalit müzikal niteliği de öne çıkaran önemseyen e, işler de var. E, Demin dinlediğimiz şarkıda olduğu gibi daha ileriki programlarda e, Maşru Koral'dan e, daha çok söz edeceğiz. Daha fazla parça dinlemeye çalışacağız. Bu tarz yine acıta e, şöyle diyeyim sokağın sesini müziğe e, taşımaya çalışan bir parça daha dinletmek istiyorum. E, Lübnan'dan e, tanınmış bir besteci zeyt Ham'dan ki az önce e, dinlediğimiz parçada e, vokal yapan... E, onun da bir şarkısını birazdan çalışacağım. Meryem Saleh var, Mısırlı. Onunla birlikte çalışmış bir besteci bu. Zeyt Hamdan'ın kendi böyle elektronik ortamda, elektronik bir altyapıyla yaptığı bir benzer bir devrim şarkısını da dinletmek istiyorum. Yani nitelik olarak belki çok biraz sanırım ısrar ve talep üzerine yaptığı bir şey. Hani çok fazla müzikal bir önemi olmayan ama devrim havasını sokaktaki e, havayı yansıtan e, güzel bir e, örnek o yüzden e, paylaşmak istiyorum iskat nizam Zeyt Hamdan, Lübnanlı e, yeni kuşak müzisyenlerden... Zeyt Hamdan'dan e, onun düzenlediği bir parça dinledik. i̇skat Nizam. Şab yürid i̇skat Nizam. Halk düzenin düşmesini istiyor diye kabaca çevirebileceğimiz. Dediğim gibi e, bu parçanın e, alt, altında da böyle şöyle bir not düşmüş... ...benim ilk dinlediğim bir yerde... E, ...arkadaşların ısrarıyla biraz böyle... ...Arap Bahar üzerine bir şey yapsana... ...ısrar üzerine yaptığı... ...çok şiirsel olmadığını kabul ettiği ama... Içer, ...yüreğimden çıkan bir şeydi diye... ...belirttiği parçaydı bu. Evet bu kadar... ...devrim ya da agitasyon müziği yeterli sanıyorum. Biraz daha şiirsel bir... Parça e, alalım araya isterseniz. Benim e, bu şarkı az önceki e, şarkının sahibi e, parçanın bestecisi Zeyd Hamdan'la ikili olarak pek çok işe imza atmış. Benim de şahsen Mısır'daki e, çağdaş şarkıcılar içinde en beğendiğim seslerden biri Meryem Saleh. Ee, Meryem Salih geçen hafta e, sözünü sıkça ettiğim Şeyh İmam, e, Şeyh İmam'ın 60'larda 70'lerde yaptığı parçaları yeniden yorumlayarak e, baya bir ün kazandı. E, çok da iyi yorumladığını söyleyebilirim. Yine Meryem Salih'i e ileriki e, programlarda daha sık duyacağımızı şimdiden söyleyeyim çalacağımızı, onun e, Şeyh İmam uyarlamalarının da kendi özgün şarkılarını da dinletmek çok istiyorum. Dediğim gibi benim e, hayran olduğum seslerden bir tanesi. E, en başta dinlediğimiz e, koroda da onun sesi arada bir öne çıkıyordu e, vokal olarak. Şimdi onun e, çok devrimle bağlantılandıramayacağım kişisel bir e, hikaye, bir şiir içeren Hatta bir kadının yalnızlığını bir anlamda yansıtan bir insanın diyelim yalnızlığını dışa vuran bir parçasını dinletmek istiyorum. Vahdi Meryem Salih. Vahda, Meryem Salih'ten dinledik Mısırlı şarkıcı. Vahda tek başına demek, tek başıma. Evet Açık Radyo'da Onlar Kim Biz Kimiz. Humamin Vahnamin adlı programdayız, canlı yayındayız. Ve Arap devrim şarkıları çalıyoruz. Meryem Salih küçük yaştan beri müzikle çok işli dışlı büyümüş. Oldukça genç bir müzisyen ama şimdiden birkaç tane albüm tonlarca cover dediğim gibi parçadan önce Şeyh İmam parçalarına parçalarını yeniden yorumladığı pek çok şarkı yaptı. Lübnanlı Zeyt Hamdan'la birlikte epey yine parçaya imza attılar. Baraka diye bir grup kurmuş bir dönem. O, orada şarkı söylemiş. E, sanatçı bir ailenin içinde büyümüş. E, babası, tiyatrocu. E, hatta e, böyle Mısır'ın sanat e, tarihi içinde, yani kültürel tarihinde çok trajik bir olayda hayatını kaybetmiş bir kişi, bir tiyatrocu, babası. E, bir yangında e, sanırım 40'ın 40 üzerinde insanın, sanatçının öldüğü bir yangında yaşıyor. E, Hayatını kaybetmiş bir babanın kızı, ee, Meryem Salih gibi e, bir isim e, Tunus'ta var. Yani bunlar yan yana koymak e, çok zor değil. E, aynı kuşağın müzisyenleri ama aynı zamanda çok kendilerine has bir e, sesli bir e, dünyaları var. E, i̇kisi de. Özellikle devrim son iki yılda devrim ortamında daha çok bilinmeye başladılar. Aslında ikisi de devrimden önce de epeyce birikim sağlamış ama devrimden sonra açıkça sokaklara çıkarak, orada şarkılar söyleyerek, kitlelerle beraber hareket ederek açıkça devrimci bir tavır sergilemiş müzisyenler. Emel Maslusi'den bahsediyorum, Tunuslu. E, tahminimce e, çoğumuzun Türkiye'de pek çok kişinin e, tanıdığı bir isim bu. E, bu hafta sanırım Cuma akşamı e, ya da Perşembe akşamı İstanbul'da konserde verdiğini öğrenmiş bulunuyorum. Geçen yıllarda e, sanırım geçen sene birkaç şehir dolaşmış. Türkiye'de yine başka konserler için gelmiş vs. Ee, Türkiye'mizliğiyle de epey, epey bir e, yakınlığı var. Ee, bir iki tane parça Türkiye'den e, söylediği, Türkiye'den duyup öğrendiği ve aslında çok iyi e, icra ettiği bir iki parçadan birer kısa bölüm dinleyeceğim. Ondan sonra dinleteceğim. Ondan sonra kendi şarkısını dinleyeceğiz. Ben seni sevdim Sen isaftum ni tumi ana ra perder du en uldu Kazım Koyuncu'nun şarkısını e, gayet güzel e, icra ediyor e, Amel Meslusi, Tunuslu genç şarkıcı. E, bunun gibi e, Aynur'un ünlü Ehmet Uslu'nu da e, Kürtçe olarak e, söylediği bir kayıt var. Biraz e, amatör yapılmış sanıyorum cep e, telefonuyla falan kaydedilmiş bir kayıt ama ondan da bir parça dinletip sonra asıl şarkısına döneceğiz. Evet duyduğumuz gibi e, Türkçeden Kürtçe'ye her dilde gayet güzel coverlar yapabilen bir isim. Emel Meslusi. E, Tunus'ta devrimin en e, zirvede olduğu sokak hareketlerinin diyelim en zirvede olduğu dönemde 2011'in başlarında. Şöyle bir video görüntüsü hatırlıyorum YouTube'da izlediğimiz binlerce kişinin orada ilk defa belki bu Emel Meslusi ile tanıştığı bir görüntüydü meydan tıka basa dolu bir gösteri ortamı en ön planda kırmızı montlu bir genç kadın yüksekçe bir yer üstünde duruyor böyle bir duvar gibi bir şeyin üstünde duruyor ve kameraya dönüp bir şarkı söylüyordu vokal sadece tabi ki e, muhteşem, güzel söylüyordu ve e, onu açıkçası ilk izlediğimde bunun halktan biri yani herhangi bir gösterici olduğunu düşünmüştüm. Sonradan bunun bir, e, gayet tanınmış bir Tunuslu müzisyen olduğunu öğrenecektik. E, o şarkı öylesine etkileyiciydi ki e, muhtemelen izleyen herkes o anda orada o kalabalığın içinde olmak istedi. En azından ben o anda o kendimi orada hissettim. Şimdi bu e, parçayı dinliyoruz. Kim tehurriya Sözcüklerim özgür <Gülüyor> Amel Meslusi'den dinledik. Kinti hurrah. Cümlenin tamamı Ana hurrah kinti hurrah. Ben de özgürüm. Sözcüklerim de özgür. Meslusi, Amel Meslusi Tunus devrimine sesiyle güç vermiş bir isim. Sadece devrimden sonra devrim rüzgarlarına kapılıp bu tür şarkılar yapmış biri değil. Öyleleri de var. Öyle rüseyenler de az değil ama daha ilk müziğe bulaştığı öğrencilik yıllarında çok genç yaşta başlamış müziğe başladığı andan beri politik şarkılar yazıp söylemiş Bunun için başı sürekli derde girmiş Ve hatta daha 2008'lerde sanıyorum radyoda televizyonda çalınması şarkılarının çalınması yasaklanmış Bunun üzerine Paris'e Fransa'ya göç etmek zorunda kalmış bir isim ee, şu anda Pariste Tunus arasında gidip gelen bir hayatı var. Ee, pek çok gösteride Tunus'ta onu e, göstericiler arasında görebilirsiniz. Dediğim gibi parçadan ön, parçaya çalmadan önce e, bahsettiğim videoda nitekim e, neredeyse Tunus'taki devrimin, yani o şarkı söylediği kalabalığın arasında şarkı söylediği video devrimin e, e, sembolü haline gelmiş bir parçaydı çok insanı sokağa çağıran, davet eden, davet eden bir e, görüntüydü. E, Emel Maslusi'nin e, 16 Mayıs'ta İstanbul'da konser vereceğini de söyledik. Şimdi e, Tunus hazır Tunus'a gelmişken e, çok farklı bir e, sound örneği e, çalmak istiyorum. Yine e, çok genç kuşaktan bir isim. Bir rapçi ee, sahne ismi El General ama gerçek ismi Hamand benaun Aoun. Hamant Ben Aoun, e, yine daha aslında devrim öncesinde yaptığı şarkılarla epey bir e, başını derde sokmuş yönetimle iktidarla e, bir isim. Fakat şanslı bir isim çünkü çok... Kısa bir süre sonra e, Tunus'taki iktidar devrilecek ve e, hatta gözaltındayken sanıyorum kendisi e, özgürlüğüne bu şekilde kavuşacak. İlginç bir hikayesi var. E, daha böylesine ilginç bir e, hapis, cezaevi, gözaltı vesaire hikayesi var. E, El General'in e, en bilinen şarkısı ve nitekim okuduğu... E, onun başının derde girmesine sebep olan şarkısının adı e, Reyes'il Belat. Devletin başı ya da ülkenin başı. Buradaki devletin başı e, diktatör bin Ali'den başkası değil. E, birazdan o parçayı çalacağız. O parçada e, direkt devletin başındaki adama e, gözünün içine bakarak neredeyse... E, sesleniyor ve e, onu ülkedeki sefaletten yoksulluktan açlıktan e, baskıdan e, e, ötürü e, Keskin bir şekilde eleştiriyor e, şarkının hemen başında çok kısa bir diyalog var e, orada e, filmin e, Pardon şarkının klibinde e, şöyle bir görüntüye eşlik ediyor o diyalog bir e, Eski siyah beyaz bir televizyon görüntüsü devlet başkanı Binali bir ilkokulu ziyarete gitmiş sanıyorum. Çocuklarla konuşmaya çalışıyor fakat çocuğun bir böyle karşısında birdenbire devlet başkanı görünce ürkmüş ve ağlıyor hüngür hüngür. Binali de diyor ki niye korkuyorsun beni ''Konuşsana, bana bir şey söylesene, benden korktun mu?'' gibisine kısa bir şey söylüyor. Ondan sonra bizim müziyen e, rap e, parçasında ''Ben korkmuyorum ve sana bunları söylemek istiyorum.'' diye e, giriyor. Evet, El General'den dinliyoruz. Reis El Belet. <gülüyor> استبلس استبلس ها اليوم hani نحكي معاك باسمي واسم الشعب الكل اللي عايش في الاهداف 2011 مازال فما شكون يموت بشوع. باش يعيش لكن صوتو مش مسموع اا تطلع الشارع وشوف العبيد ولات وحوش شوف الحاكم بالمطرقه طك طك معلاه ما دام ما فما حتى باش يقول له كلمة لا. القانون في الدستور نفخوا وشربناه كل نهار نسمع قفيه ركبها له بالسيف برطال حاكم يعرف اللي هو عطيه كيف اللي حلاجه تضرب في نسال ما تحاش بيه زعما ترضى هالبنت عارف في كلامي العين عارف ما دامك مو ما ترضاش الشغله الصغاره كالور هذا ميساج عباره واحد من صغارك يحكي معاك مش في فرنسا انا عايشين كلنا باش الشعب عايشين في الثلج وتاطو من كذا ساعه رايسبلش يحطك بيت باش يحفظ مسبلك ثلاثه هاك تشوف اش قاعد صاير في البلاد ماسي باردو ناس ما قادش في دبيت هاني نحكي باسم الشعب اللي ظلموه واللي داسوا بالصريح هاي البلاد الشعبات مسبرك ليدك هاك تشوف اش قاع صاير فالبلاد ماشي بارتو والناس بس من الشعب واللي داسوا بالصايش تاع البلاد يستبلات طول اللي يحكي من غير خوف انا حكيت في باشا ظلم هذاك علاش اخبرتك لامور طاول وصوني برجع باد لي نهايتك قال لكن الى <سؤال> ما تونس عايش في الاوهام وينها حريه التعبير منها كانك لا رميتو طولس في معاصوصه حروف سارقات بالمكشوف بالخره من كل من ما سمي تعرف شكون مهلعبات برشا فلوس كانت باش المشاريع وانجازات مدارس وصحاط بنايات وتعديلات لكن ولات لكله فلوس الشعب عاد باو لكروش سرقوه في الكراسي ما صيبوش نعرف لي في قلب الشعب ما يوصلش كان جاء من غير فل مراني اليوم ما نتكلمش البلاد ارش بين الدات هاني نفس راجع السبلات راجع السبلات General söyledi, Reis Blatt, devletin başı, Tunus'tayız, e, El General genç bir rapçi, e, bu şarkı dediğim gibi devrimin hemen öncesinde YouTube'a düştükten sonra büyük bir popülerlik kazanıyor, e, sonra e, gözaltına alınıyor, e, sorguya çekiliyor, epeyce bir e, tehdit ediliyor. Ee, ondan sonra olanlar oluyor Tunus'ta bildiğimiz gibi e, 17 Aralık'ta Muhammed Bouzizi isimli seyyar satıcının Kendi yakmasıyla olaylar patlak veriyor Çok birkaç hafta içinde de e, Buradaki reis Devletin başı bunu e, pırnıttığını toplayıp Ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor e, Fakat bu olay Öncesinde de e, El General'in e, yani Hamanda Bin Neon e, Gerçek ismiyle Yaptığı müzikler sürekli başını derde sokmuş, konser vermekten men edilmiş, radyoda çalınması yasaklanmış, defalarca yine tehdit edilmiş. Tıpkı az önce dinlediğimiz Emel Maslusi gibi daha müziğe adım attığı andan itibaren yaptığı her politik şarkıyla hedef olmuş bir isim. Neredeyse o dönemde e, Avrupa'daki dinleyicileri daha fazla olmuş. Yani daha çok Avrupa'daki Arap kesimi içinde, Diaspora Arapları içinde dinlenmiş. Ta ki devrime kadar. Devrimden sonra da e, neredeyse devrimin e, marşı e, diye nitelenen bir takım şarkılar var. Onlardan biri haline gelmiş bu şarkı. E, hemen şu parantez açıp şunu da söyleyeyim. E, bu e, devrim öncesinde Facebook sayfası bu şarkıdan ötürü... E, sistemi devlet başkanı hedef alan bir şarkıdan ötürü Facebook sayfasının kapatıldığını da kendisi söylüyor. E, bloke edildiğini, ee, pek çok şunun için söylüyorum bunu, e, Arap devrimlerini Facebook'un ve Twitter'in devrimi tırnak içinde e, olarak gören pek çok bir bakış var. Böylesine bir e, saçma bir teori e, var. Facebook'un o kadar da devrimci olmadığını, e, yeri geldiğinde son derece statükocu olduğunu da gösteren bir örnek bu. Evet, Tunus'ta takıldık bir süre. Gene Mısır'a dönmek istiyorum. Mısır'da e, Mısır'la başlamıştık. Yine Mısır'da bir e, e, grup, e, başka bir grup e, tam bahsetmek istiyorum. E, adı devrimle anılmayı hak eden e, Eskenderella. Eskenderella bir grup müzisyenin bir araya gelip... E, Epey e, bir süredir e, müzik yaptığı bir grupken yeni devrimle beraber birdenbire e, söyledikleri ve e, şeyler daha farklı bir boyut kazanmaya başladı. E, devrimin neredeyse e, şarkılarını söylemeyi e, sürdürüyorlar. Biraz bu... E, Talebe cevap veren şarkılar da yazmaya başlıyorlar. Biraz buna örnek olsun diye, e, hani devrim sonrasında yazılan şarkılara e, örnek olsun diye seçtiğim bir şarkı var burada. E, Mısır devriminin e, ülkenin geleceği için yeni bir sayfa açtığını anlatmaya çalışan bir parça. Şarkının adı da Sah Safha Cadida, yeni sayfa, İskenderella söylüyor. وكرة بكرة صفحة جديدة حطلي مصر في جملة مفيدة حطلي يا بكرة صفحة جديدة حطلي مصر في جملة مفيدة حطلي يا بكرة صفحة جديدة صفحة جديدة بص في شاع بنيتي <Sülüyor> <Sülüyor> صفحة جديدة شفل لمص因為 جملة مفيدة ترفع بال مصر جنينة كل الشعرة ابنها شهم ودم وخفيف توجها محبوبة الفقراء شجرة بتطرح وشعب شريف مصر جنينة كل الشعرة ابنها شهم ودم وخفيف توجها محبوبة الفقراء شجرة بتطرح وشعب شريف غنى وللها قصيده سوارعها بالنادي على دفة رجل مصرية تمشي تغني بلادي بلادي, بلادي وتصح الكورة الارضى yapfa yeniydi. İskenderella söyledi. Mabaçil hürriyet بعيدة son cümleleriydi. Özgürlüğü de çok uzak tutmamak lazım gibisine çok kötü çevirdim ama yani özgürlük çok uzağımızda durmasın anlamına gelen bir cümleyle bitti. şarkının içindeki Allahu Ekber lafı sizi ürkütmesin. <gülüyor> Eskinderallah grubu oldukça aktivist, devrimci bir e, grup, Müslüman kardeşlerin e, e, muhalif. Safında yer alan e, bir müzik grubu. E, bu, e, bu bu kavramlar çok gündelik dilin bir parçası e, olarak geçiyor. Bir tür nida, bir tür ünlem e, ifadesi olarak çok sık gündelik hayatta kullanılan şeyler. E, evet. İskenderella... E... Hazım Şahin isimli bir müzisyenin başını çektiği, daha çok da folklor tarzı şeyler çalan bir e, grup. E, buradaki e, parça oldukça yeni ve dediğim gibi e, şimdiki duruma e, durumu yorumlamaya çalışan bir parça. E, programın sonuna geldik. Ben programın ismini arada anons etmeyi unutuyorum. E, Hummamin ve Onlar kim, biz kimiz adlı programda canlı yayındayız ve Arap devrim şarkıları çalıyoruz. Programı Şık İmam şarkısı olmadan kapatmak olmaz ama özellikle bir şarkı var ki bugüne çok uygun düştüğünü düşünüyorum. Ee, Mısır'da e, Bahar'ın gelişini kutladıkları Bizim Hıdırles'e denk gelen Bir bayram var bu sene 6 Mayıs'a denk geldi ee, Geçen yani bundan 5 gün öncesi Şemmin Nesim e, Meltemi koklama Diye çevirebileceğimiz bir e, Adı var bayramın Şemmin Nesim bayramının e, kutlandığı bir gündü e, Mısır'daki Herkesin hangi dine mensup Olursa olsun kutladığı Ortak kutladığı tek bayram bu tatil günü ee, onun dışında da Hristiyanların Müslümanların Yahudilerin hepsinin kendi bayramları var ama bu bayram Firavun döneminden beri kutlana gelen bir ortak bayram biraz e, bayrama e, dair bir kutlama olsun biraz da Şeyh İmam'ın sesini duyalım e, Bahar'a dair bir şarkı söylüyor burada aslında buradaki bahar tabii ki Mısır'ın e, baharı aynı zamanda Şeh İmam söylüyor Kıvam söylüyor. Sabah güzel alvard el Fetha bil Mısır. Mısırın Mısırın bahçesinde e, açan çiçeklere Günaydın diyor. Biz de programın sonuna geldik. Hepinize e, teknik masadaki arkadaşım Mert Öztekin'le beraber iyi akşamlar diliyoruz. Önümüzdeki hafta aynı saatte görüşmek üzere. <gülüyor> طاهرة سلمتك من الامام العيد kim? Biz kimiz. Arap devrimi Humme ve müzik. Muhal ve hüküm معاهم. واحنا